Subhanallah ve alhamdulillah, ve la ilahe illallah. Subhanallah ve alhamdulillah, ve la ilahe. Hazırız Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin ve salatü ve salamü ala aşrifü müslimin Muhammed ibn Abdillah alehi aftarü salatü ve teslim. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellama ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a birleyecek bütün müminlerin üzerine olsun. Bugün inşallah kardeşler ekstra hal niteliğinde çok fazla delilere girmemek kaydıyla Gerek bakış açımız, gerekse tecrübelerimiz, doğru gördüğümüz niteliklerle inşallah cemaatin bir takım hallerinden inşallah bahsedeceğiz. Cemaat olmanın gerekliliği hususunda çok fazla kelam etmeyeceğiz. Çok önemliyse dışarıda bakabilirsin. Evet. Cemaat olmanın gerekliliği hususunda inşallah birkaç kelam edeceğiz. Fakat cemaatin daha önceden dersini işlemiş olduğumuz için o yüzden çok fazla delilere inşallah girmeyeceğiz. Biraz daha uygulamaya, tatbikata yönelik cemaat için gerekli olan hususlara yönelik, cemaatin güzelleşmesi babından takip edilecek bir takım yollar, cemaat için gerekli olan hususlar, ki bunların içerisinde Allah nasip ederse, gerek hocadan, yani imam diyebileceğimiz, cemaatin imamından, imam yoksa liderinden, bunların üzerinde taşınmış olmaları gereken bir takım vasıflardan, daha sonra imamın ya da liderin cemaat üzerindeki bir takım haklarından, yine cemaatin imamı olan ya da lideri olan kişinin seçimi ve imamın cemaate karşı sorumluluğundan inşallah biraz bu hafta bu derste bahsedeceğiz. Yine bu hafta bu derste üzerine duracağımız bazı hasletler imamın cemaate yönelik duruşu ve bu husustaki mutlaka gözetmesi gereken şartlara dikkate alması imamın hocanın ya da liderin artık bu kelimeleri kullandığımız zaman her üçünü aynı anlamda telakki edebilirsiniz. Yani imam varsa imam Hoca varsa hoca, imamlık ya da hocalık vasfı yok ya da imam ya da hoca bulunmamış ve dolayısıyla bir lider seçilmiş o. Yani bu işleyeceğimiz belki birkaç ders içerisinde imam, hoca, lider ifadesini kullandığımızda bunların hepsini aynı eş anlamlı kullandığımı bilin. Yani biri diğerinin yerine geçer. İşte imamın hata etmesi... Veya hata ettiği durumda ya da hata ettiğinin düşünüldüğü durumda cemaatin buna karşı tavrı ki imamın hatalarını tabii ki ayıracağız. İmamın ilmi hatası diyeceğiz, imamın siyasi hatası diyeceğiz, strateji hatası diyeceğiz ya da imamın cemaati algılamış olmadaki hatası diyeceğiz. Bu gibi hasletlerde inşallah bugünkü derste durabildiğimiz kadar duracağız. Niyetim önümüzdeki derste Allah nasip ederse cemaatin üzerine düşen sorumluluklar, cemaat ferdinin kendi aralarında birbirlerine karşı sorumluluğu, cemaatin cem, ferdinin cemaate karşı sorumluluğu ve cemaat arasında çıkabilecek herhangi bir takım hatalar, zuhur eden hatalar ve bu hataların telafisi hususunda takip edilmiş olması gereken meseleler. onları inşallah belki önümüzdeki derste Ondan sonraki derste de bir nebze aslında açık işlenmiş olması gerekirken cemaatin takip etmiş olduğu çizgide dengeli olması, kendisine zarar olabilecek olan ihtimalle dikkate alarak sorumluluk içerisinde hareket etmiş olması, önüne çıkan engellerde ki bu engeller gerek siyasi olabilir, gerek farklı boyutta olabilir, o engellere karşı nasıl bir tavır ortaya koymalı, ve duruşunu ne şekilde netleştirmeli. Bu şekilde dediğimiz gibi bir parça ne yapacağız? Hasbi hal niteliğinde inşallah ifade edeceğiz. Cemaatin gerekliliği hususunda özellikle cemaat cemaatin gerekliliği ve bunun ile bağlantılı olan hususlarda daha önceden cemaat kavramıyla alakalı dersler işlemiştik. Oraya özellikle ilgi duyan kardeşler tekrar oraya dönebilir ve bu hususta ne yapabilirler? oradan işlemiş olduğumuz delilleri tedarik edebilirler. Onun için bugün bu hususta fazla durmayacağım. Birkaç kelam edeceğim sadece. Cemaatin gerekliliği hususunda şunu çok açık ve net şekilde ifade edeyim ki Allah Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu kadarıyla Rabbimizin bize öğrettiği kadarıyla gerek tecrübelerimizden, gerek İslam'da istikra dediğimiz metot ile istikra metodu bildiğiniz gibi tüme varım metodu elde ettiğimiz netice odur ki cemaat Allah Azze ve Celle'nin özellikle İslam'ın hakim olmadığı bölgelerde hiçbir şekilde en ufak bir şuur taşıyan Müslümanın kendisinden bağımsız kalamayacağı bir hakikattir. Belki tarihin içerisinde şu anda içinde bulunduğumuz ortam olmadı. Şüphesiz ki olmuştur ama kastım şöyle açıklayayım. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle İslam'ı hakim kılmış olması ve ondan sonra gerek zalim, gerekse adil, onun emrin olmuş olması, gerekse yöneticinin bir takım sapmalarına rağmen her zaman İslam topraklarında Hakim olan neydi? İslam havasıydı. Yani İslam'ın kokusu geziyor, İslam'ın teneffüs edilmiş olduğu bir atmosfer insanların üzerinde bulunuyordu. Ta ki İslam topraklarının dışında bir takım şekillenmişlikler olabilir, ayrı bir olay. Fakat içinde bulunduğumuz şu dönemde, ki bu dönem hem Allah Azze ve Celle'nin Müslümanları, hilafet gibi halifelik gibi ya da birliktelik gibi bir nimetin mahrumiyeti içerisinde onların kadrini ve kıymetini bilemedikleri bir hususu onlardan çekmesiyle içinde bulunduğumuz bulunmuş olduğumuz asgat cahiliye ortamı. O nedenle biz bugün kendi aslımızı ve şu andaki dönemimizi İslami kriterlere vurduğumuz zaman hani kendimize bir yer oturtacağız değil mi? Biz neredeyiz? Yani bu İslami öğretinin neresindeyiz? Bir yere vurduğumuz zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki Mekke dönemindeki yeni bir oluşum yani cahiliye oluşum kendimizi belki oraya çok daha mutabık oraya çok daha oturan bir şekilde görmekteyiz. Tabii ki buradaki cemaatten kastımız özellikle bugün burada zikredeceğimiz ya da ilerideki derste de ifade edeceğimiz cemaatten kastımız şuurlu bir şekilde sayısı bin kişiye ulaşmış, iki bin kişiye ulaşmış ya da bir beldeyi ele geçirmiş bir topluluk değil. Bunu özellikle söyleyelim. Yani. yani mesela ben önümüzdeki derste ya da bugün işte imam cemaatin fertleri hakkında ne yapmış olmalı? kişisel bilgi sahibi olmuş olabilmeli, onların şahsiyetleri, karakterleri ve kişisel gelişimleri üzerinde mutlaka analiz edebilme kapasitesi olmalı diye bir ifade kullandığım zaman siz bunu doğrudan nereye alacaksınız? İmamın cemaate bu şekilde vakıf olabileceği durumları alacaksınız. Yoksa eğer ki bir 500 kişilik bir cemaat varsa ve bu durumda, o zikretmiş olduğumuz hususta imam ne yapamayacak? Tabii ki her 500 kişinin hayatına vakıf olup onları analiz edebilecek bir imkana dahi sahip olmayacaktır. Bu gayet normaldir. Yani ben bu dersi şimdi değil de bir 10 sene önce yapmış olsaydım ya da Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun işte 2001'den beri şöyle ya da böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani o dönem yapmış olsaydım icabında ne diyebilirdim? İmamın cemaatin her bir ferdinin Kur'an okumuş olma hususundaki eğitimlerine dikkat etmesi lazım demiş olabilirdim. Çünkü icabında beş kişiydi değil mi? Altı kişiydi ve ister istemez imamın belki vakti, boşluğu, imkanlarıyla beraber her birine imkan sunabilirdi. Ki sunmuşuzdur da elimizden geldiğince Allah Azze ve Celle katında kabul buyursun. Yani Elif Bey'i öğrensin diye icabında ee, yapacak başka bir şey olmadığı için ben kendim şahsen yani bir ay belki de Allah bilir ya biraz aşağıdır ya biraz fazladır bir ay boyunca 30 kilometre yolu arabamla arabası olmadığı için arabamla giderek kendisinden bir sayfa elif cüzünü alıp döndüğümü bilirim. Ama şu anda mesela şu anki halimizde bir Müslüman kardeş kalkıp da bana hocam elif cüzünden Kur'an'ı öğret zaman şu andaki imkanlar ya da durumumuz bunu el vermiyor. Ben icabında ne yapıyorum? Doğrudan başka bir Müslüman kardeşe inşallah bununla ilgilen deme durumunda kalıyorum. Çünkü gerek ihtiyaçlar, gerek efendim, e, vaktin ya da cemaatin getirisi, götürüsü, faaliyetleri buna engel olur. Dolayısıyla benim anlattığım hususlarda her kim ki kendisine mutabık olan bir hususu, gerekse videoyu ya da bu sohbeti dinleyen başka yerdeki Müslümanlar olsun, kendilerine uygun olanı alsınlar. Yani onları oturtmasını bilsinler. Çünkü benim bahsetmiş olduğum bu hususlar bir takım hasretler nedir? Şu anda vaka olarak içinde yaşamış olduğumuz gerçeği işaret eder. Yoksa ben burada kalkıp da kadının vazifelerinden anlatmış olmak durumunda tabii ki değilim. Çünkü ne kadı vardır ne de kadılık yapılacak bir yer vardır. Ama şunu söyleyebilirim ki Allah Azze ve Celle'nin hani sahabeye kullandığı bir ifade var. Ne diyordu Rabbimiz Sebeleke ve Teala? كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِيجَتْ Siz insanlık için çıkartılmış nesiniz? En hayırlı bir ümmetsiniz. Bu kilitlenen Müslümanlar. Cemaat şuuru olmayan, cemaate herhangi bir gereklilik duymayan, cemaate karşı sorumsuz takılan, bununla beraber dilinden ise, efendim ahkabın kopa geldiği Müslümanlara şunu sormak lazım şu ayet bile, emin olun ki, şu ayet bile Allah Azze ve Celle'nin kalbime indirmiş olduğu bu bakış açısıyla, bu ayet bile cemaatin mutlak gerekliliğini ifade eder. Sadece bu ayet. Başka hiçbir ayete gerek yok. Kuntum hayra ümmetin uhricetlinnez. Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bana söyleyin bakayım. Bu ümmet Allah Azze ve Celle'nin övgüsüne rağm olmuş. Alemlerin Rabbinin övgüsünü kazanmış. Ve siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz denilen Medine'deki o nesil. Değil mi? Nasıl çıktı? Bir düşünün bakayım. Nasıl çıktı? Yani biz nasıl çıkacağız? Öyle değil mi? Bunu bir düşündüğünüz zaman yani o insanlar gökten inmediler, o insanlar uzaydan gelmediler. Öyle bir topluma bu ifade edildi ki bu toplumun biz öncesini biliyoruz değil mi? İnsanlık için çıkartılmış en hayırlı toplumun, yani o sahabe toplumunun çıkartılmadan önceki hallerini biz biliyoruz. Nasıl yol kestiklerini biliyoruz değil mi? İçinde heykel tıraşlık yapanlarını biliyoruz değil mi? Akrabalık adı adına anda kırıcı çekip kan akıtan ve hiçbir cana kıyarken tereddüt etmeyen insanlar olduğunu biliyoruz değil mi? Nasıl bir toplum olduklarını biliyoruz. Peki nasıl oldu bu? Bu insanlar nasıl oldu da çıkarılmış bir toplum haline geldiler. Siz insanlık için çıkarılmış... Buradaki çıkarılmıştan kasıt nedir? Oluşturulmuş ve inşa edilmiş değil mi? İnşa edilmiş bir toplumsunuz. Peki bu inşa nasıl gerçekleşti? Söyleyin bana. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaşamış olduğu o toplum, Allah'ın bu övgüsüne mazhar olmuş olan o toplum, o sahabe toplumu. Vasfı ney Allahu Teala diyor ki li tekunu siz diğerlerine ne olacaksınız? Şahitler olacaksınız. Yani siz diğerlerine göre şahitsiniz, denge olacaksınız. Onlar size bakarak kötüyü kıyaslayacaklar. Onlar size bakarak iyi olanı kıyaslayacaklar. Onun için Kur'an ve sünnetin algılanmasında sahabenin şahitliğine de ihtiyacımız vardır. Yoksa her kafasına gelen Kur'an ve sünneti kendisine göre yorumlar. Peki nasıl inşa edildi bu? Sahabe anne babasından böyle bir eğitim aldı mı? Hayır. Diyeceksiniz ki onların annesi babası neydi? Müşrikti. Puta tapıyordular. Peki vakıaya bir göz atın. Şu andaki vakıaya bir göz atın. Bizim anne ve babalarımız bize gerçekten imani terbiyeyi, İslami terbiyeyi verdi miler? Genel itibariyle konuşuyorum ben. Hayır. Babamızın kendisine vazife bilmiş olduğu en iyi becerdiği iş karnımızı doyurmak, bizi kimseye muhtaç etmemek ve üstümüzü güzel bir şekilde ne yapmaktı? Giyindirmektir. Genel itibariyle bu toplumun fertleri babalarında bunu görmediler Annelerinden bundan başka ne gördüler? Belki İslami adapta bir takım adablar gördüler. Tabii ki bunları küçümsemiyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Fakat İslam toplumunun ferdi demek istediğimiz bizim anne ve babalarımız bizi hakka şahitlik eden ve insanlık için çıkartılmış hayırlı ümmetin bir ferdi olarak yetiştirmediler. Bu sözüme itirazı olan var mı? Yok, zannetmiyorum. İstisnalar olmakla beraber. Biz de bundan yoksun kaldık. Ve şu andaki toplum yine bundan yoksundur. Çünkü anne ve babalar çocuklarına dünyalığı aşılarlar. Kazanmış olmayı aşılarlar. Geleceğini garanti altına almış olmayı aşılarlar. Ve nasıl toplum yetiştirdiklerini biz görüyoruz. Hele şu anda daha da beter. Allah bizi ve zürriyetimizi uzak eylesin. Daha da beter. Tamamen batılaşmak ve batının getirmiş olduğu kültürle yoğurlaşan. Kültürümüzü şirk müesseselerinin inşa ettiği yerlerden alıyoruz. Değil mi? Annelerimiz bizi güzel baktılar, doyurdular, üstümüzü temizlediler ama kültürümüzü kültürümüzü onların okullarında onların eğitim metoduyla aldık. Ve şu anda hala alıyoruz. Kıyasımı anlayın. Sahabenin çıkartılmış en hayırlı ümmet olmuş olma süreci la ilahe illallah der demez. Bitmiş anlamında değildir. Bu Darul Erkam sürecidir. Darul Erkam sürecidir. Darul Erkam'la beraber Kur'an'a bu hususu özellikle nereye bakın Allah rahmet eylesin Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretler kitabının ön babına bakın. Nasıl çıktı bu insan? İşte bu eğitim metodu Kur'an'la bu eğitimi almış olmak. Kur'an'la bu eğitimi nasıl alacaksınız peki? Yani insan doğrudan Kur'an'ı okuyarak bu şekilde bir şekillenmişliğe gidebilir mi? Bunun bir yolu, yöntemi, metodu yok mu? Emin olun ki belki şu anda içimizdekilerden çok daha fazla Kur'an'ı okumuş, Efendim Kur'an'ı hatta e, tefekkür etmiş, hakkında düşünmüş, onun hakkında kitaplar yazmış. İçinizde Metin Yüksel kadar Kur'an okuyan var mı? Şey Metin Yüksel'in kardeşi Edip Yüksel kadar. Var mı? Onun kadar Kur'an okuyan var mı içinizde? Yani anlatmak istediğimi anlayın. Bak Kur'an okuyor. Peki nasıl terbiye olmuş? Terbiye mi bakın. Hani? Anlıyorsunuz demek istediğimi. Bu bir usuldür. Kur'an'ı yeme, Kur'an'ı eritme, Kur'an ile dirilme bir metottur. Her kim ki Darül Erkam'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodunda Darul Erkam'ı görmezden gelirse hata eder. Çünkü Darül Erkam, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği vahyin İnsanlığı temizlemiş olma yöntemidir. Yeridir, mekanıdır. Onun için o kaçınılmazdır, koruma altına alınmıştır. Şu anda ne resmi olarak herhangi bir devlet ne de başka bir yer çıkartılmış en hayırlı ümmet gibi bir endişeyi taşınıyor Böyle bir endişe yok. Yani her türlü imkanları elinde bulunduranlar böyle bir şey derinde değiller. Çıkarttıkları ise analiz edilir, tartışılabilir. Ama demek istediğim odur ki, en hayırlı bir ümmet vasfı olduğu zaman Allah Azze ve Celle bu insanlığı ne yapacak? Ödüllendirecektir. Ve Allah bizden en hayırlı ümmet olmamızı istiyor mu istemiyor mu? İstiyor. Peki bunu nereden terakki edilecek? Bu bir eğitim sürecidir kardeşler. Darul Erkan bir eğitim sürecidir. Darul Erkan bir terbiye sürecidir. Darul Erkan insanın itikadının, amelinin, ahlakının, ibadetinin Kur'an süzgecinden geçirilerek insanın şahsında işte Kur'an'ın yürüyen bir insan haline dönüşmüş olma fabrikasıdır. Onun için cemaati ben doğrudan böyle bilirim ve cemaatle alakam olmaz, cemaate gereksinimi duymuyorum diyen ve hele de var ise o cemaatten bağımsız yaşayabilecek bir insanı hiçbir şekilde dinin özünü kavramış bir insan olarak görmüyorum. Allah buna şahittir, tek kelimeyle. Belki ibadetinde, belki ihlasında, belki takvasında, belki hepimizi katlar, alır gider. Ama dinin özünü kavradığına hiçbir şekilde inanmıyorum. Bunu tek kelimeyle, hiç tereddüt etmeden açıkça ifade ediyorum. Ve hele de bugünün şirk ve şirk kollarının, bataklıklarının, her türlü pisliğin gerek itikadi pislik gerek ameli pislik ahlaki pislik her türlü pisliğin dört koldan değil mi? Dört koldan insanların üzerine çürüklendiği şu cahilliği ortamında o çıkartılmış en hayırlı nesli cemaatler üretecektir. Sadece bu dahi cemaatin ne olduğunu açıkça gösterecektir. Fertler halinde yetişmez Ferkler halinde yetişmez. Allah Azze ve Celle وَكُونُوا مَعَ sadikin Sadıklarla olun diyor. Allahu Teala'nın sadıklarla olun ifadesi nedir? Seni Allah Azze ve Celle bir kitleye, seni Allah Azze ve Celle bir zümreye ilhak ediyor. Sadıklarla ol diyor. Ta ki arkadaş seçiminde bile Resulullah iyi arkadaş ile kötü arkadaşın misalini vererek bunu yapıyor. Bu süreç devam edecek. Bir cemaatin teşkil etmiş olması şarttır. Dediğimiz gibi sadece cemaati algılama hususunda bu kadar ifade edelim. Daha detaylı önceki daha önce işlemiş olduğumuz cemaat kavramı ile ilgili birkaç halkalık derste üzerinde durmuştuk. Bir cemaatin teşekkür etmiş olması şarttır. Bir cemaatin teşekkür etmiş olması şarttır. Peki bu cemaat teşekkül edilecekse kimler edilecek ve ne edilecek, nasıl edilecek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer bir yerde üç kişi varsa o üç kişinin cemaat ile namazda sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Yani bir bende de üç kişi varsa onların cemaat ile en azından namazlarını kılma hususunda çünkü cemaatle namaz bu ihtiyacı doğrudan karşılayacaktır. Aleyhissalatü vesselam gerekli görür. Ve biz de ihtina, her namazımızda biz diyen bir şuurla Allah Azze ve Celle kendimizi bir yere nispet etmemizi emretir. Öyleyse başlarında herhangi bir şekilde imam olmayan, hocası olmayan Müslümanlar, onlar da kendi içlerinde selim akılla düşünebilen, konuşurken, tartarken, olayları analiz ederken, gerek efendim sinirliliği, gerek efendim yumuşak başlılığı, herkese eyvallah çekişliği ya da herkese karşı sarılganlığı bunları bir tarafa alıp bırakarak işlerinde en olgun, mümkünse yaşı en ileride olan. Ama bakış açısı net olan, önemli olan budur. Kendi içlerinde bilgi bakımından en ileride olan ve doğrudan analiz etme kapasitesi üstü olanı seçerler. Seçmeleri şarttır. Bu iş hiçbir şekilde başka bir takım sebeplerle yapılamaz, inşa edilemez. Ya da koklu olsun diye dediklerimiz. Yani bir faaliyettir. Bu mutlaka olmalıdır. Eğer ki ilim varsa yaş hiçbir şekilde ne yapmaz? Denge unsuru değildir. Çünkü ilim tabi olunacak şeydir. Hiç kimse yaşım, başım diyerek buna ne yapamaz? Buna karşı çıkamaz. Çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam ne diyor babasına? اِنِّي جَاءَنِينَ مَا لَمْ يَعْتِكَ مُنَ الْعِلْمِ Ey babacım! Sana gelmeyen ilim bana geldi. فَتَّبِعْنِي O zaman bana tabi ol sana gelmeyen ilim bana geldi. O zaman bana tabi ol. Ama eğer ki ilim seviyeleri aynı ise bu durumda ne yapılır? Tabii ki aynen imamda geçmedeki gibi yaşı büyük olan tercih edilir. Ve bu berek beraberlik mutlaka bir çeşisi sağlanmalıdır. Çünkü gelecek olan İslam nesillerinin Ortaya çıkartılmış en hayırlı fertleri bu süreçten geçecek ve terbiye olmak zorundadırlar. Terbiye olmazsa en hayırlı çıkartılmış ümmet olmaz. Ve bu nesil gökten gelmeyecek. Bu nesil yukarıdan aşağı inmeyecek. Yerin altından çıkmayacak. Bu nesil sen olacaksın. Bu nesil ben olacağım. Senin çocuğun olacak. Benim çocuğum olacak. Senin amcam, benim dayım bunlar olacak. Öncelin Ebu Zerr'in, Surman'ın Ebu Zerri dönüşecek. Ve bunu cemaat sağlar. Bunu cemaat sağlar. Birliktelik sağlar. Öyleyse Darül Erkam'da bir üstad var ise aleyhissalatü vesselam, Darül Erkam'da bir Üstat var ise insanların terbiye edilmiş olmasında söz sahibi olan bir kimse mutlaka olacak. Tabi kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi bir önder beklemesin. Bu zaten mümkün değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Has olan bir takım hususlar vardır ki ondan sonra hiçbir lidere khas olmamıştır. Bu Ebu Radiyallahu Anh dahi olsa bile. Bu ayrı. Ama kendi içlerinde evvela son sözü söyleyecek ve bu hususta bu derdi taşıyan Hayırlı bir ümmet olma sürecinde terbiye yoluna kendisini feda etmiş ve bu dert ile karınca kararınca da olsa yol alan bir Müslüman. Bu derdi dert edinecek. İlmi olan ya da ilim adayı olan bir Müslüman bu sorumluluğa getirilir. Bu disiplindir. Müslümanlar başı bozuk koyun sürüsü gibi olmaz bir disiplin söz konusudur. İşte bu imam seçilir. Ve eğer bir Müslümanda bu vasıf varsa bir Müslüman bu hastete sahipse tembelliğinden ya da acaba yapabilir miyim korkusuyla bu vazifesinden kaçarsa Allah Azze ve Celle ondan sorar. Evet. Eğer alternatifler çoksa alternatiflerin olduğu yerde bu vazifeyi yerine getiremeyebilirim endişesiyle korkup çekilen Müslüman olabilir. Ama Nece Faz'ın bir ifadesi var değil mi? Gençliği ifade ederken aklıma o geldi. Kimsenin olmadığı yerde ben varım diyen bir gençlik diyor ya. Kimse yoksa ben varım arkadaş. Elime sürsen de ben varım. Başka yapacak kimse yok. Siz Yolda giderken herhangi bir hastayı ya da yola düşmüş kaza esnasında herhangi bir kimseyi gördüğünüzde doktor gelene kadar ne elimi sürelim ne çeviririm ne yok böyle bir şey. Elinden geleni ne yaparsın? Ortaya koyarsın. Evet belki yanlış yaparsın, eksik yaparsın ayrı bir olay. İnsanların imanlarının kurtulmuş olma sürecinde bunu mutlaka yapacak. Ve böyle bir kimse onların başına seçilecek. Mutlaka seçilmiş olması da şarttır. Ta ki bu süreç başlayacak. <gülüyor> i̇şte bu süreçte bugün özellikle bugün bir derste üzerine duracağım hasret bu kişiyle alakalı olan hususlar. Önümüzdeki derste de cemaat ile alakalı olan hususlar. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Şu anda konuştuğum ve bu ders halkası bitinceye kadar konuşacağım cemaat ifadesi hiçbir zaman Gittik, vazvazı dinledik, geldik. İkilecek başka bir yerimiz yoktu, güzel de oldu. İki nasihat dinledik, böyle bir cemaatten ben bahsetmiyorum. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü kendi anlamış olduğum, algılamış olduğum ve olması gerektiğini düşündüğüm cemaat, bir değirmendir. Anlatabiliyorum değil mi? Bir değirmendir. Bu değirmende un ekmek haline getirilir. Dağınık olanlar birleştirilir. Fazlalık olan kabuklar atılır. ile da olsa bir süreçtir bu. Bir süreçtir. Bu cemaati bahsediyorum ben. Dolayısıyla bu algılama ile cemaat olmazsa olmazdır. Bunu baştan söyleyeyim. Cemaat olmazsa olmazdır. Bana cemaatin dışında bugünkü insanlardan gelecek için hayır adına çıkartılmış ya da çıkarılma imkanı olan bir süreç gösterir. gösterin Mümkün değil. Yani bu cemaat dedi belki bir camide bir hocanın 3-5 gençle ya da üç 3-5 gencin hocayla bu da olabilir. Ona da cemaat ismini verin. Ama demek istediğimiz bu süreç mutlaka cireyan etmelidir. Bu sürecin dışında insanlar Fert olarak en hayırlı ümmet olma sürecini gerçekleştiremezler. Siz böyle bir şey bekler misiniz? Elinizi kalbinize koyun ve söyleyin. Cemaatleşmenin, eğitim sürecinin bir hoca onun terbiyesi ve onun öğretimi, onun amaçlanması olmaksızın insanların kendi evlerinden fertsel olarak Çıkartılmış en hayırlı ümmet sürecine gidebileceğinize hiç aklınız inanmıyor mu? Şimdi. Bugün cemaatler, fertler, yani 10 sayfa o kitabı okumaktan acizdirler. Kaldı ki bu durumu, imkanı rahatı bol olanlar için öyle değil mi? Bu insanlar hangi süreçten geçecekler de kendilerini güzelleştirecekler? Dolayısıyla cemaat derdi taşımayan adamın güzelleşme derdi taşımayan adamdır. Tek kelime. Ve olmazsa olmaz cemaattir bu. Vallahi kadın kocası yaşar. Koca karısı olmaksızın yaşar. İnsan anası babası olmadan yaşar. Anası babası evladını kaybeder, yaşar. Ama Allah'a giden yolda güzelleşme acısından... Nefsi terbiye açısından ve bir bütün olarak Allah'ın dinini algılayıp onu hayatına ve hayata değiştirme noktasında bir Müslüman cemaatsiz yapamaz. Tek kelimeyle yapamaz. Vurdum duymazın danışkasıdır bu. Evet, İslam devleti olur dediğim gibi ben konuşum bugün içindir. İslam devleti olur her taraf hayırdır değil mi? Allah'ın rıstı aldığı bir çayırı, Allah gayrı, yollar hayırdır, imkanlar hayırdır, medyası hayırdır, her türlü imkanı hayırdır, her türlü imkan vardır. Olabilir, çeker kenara kendini bir şeye ver. bahsettiğiniz bu dönem için geçerli değildir. Çünkü biraz önce verdiğim örnek, hayırlı çıkmış olan ümmetten geriye doğru bir süzülüşün neticesidir. Biz bugün ise hayırlı ümmet olma vasfını kaybettik. Bu hayırlı ümmet yeniden üretilecek. İslam ülkelerinin neresine bakarsanız bakın gençliğin inşası söz konusu. İman problemi var. Öyle değil mi? Evet. Bu kriterle dikkat edin. Yani cemaatin olmazsa olmaz. Hepisi buna kıyastadır. Cemaati cemaat olmaktan çıkaracak imamdansa imamsızlık daha iyidir. Eğer cemaat az da olsa kalacaksa, olmazsa olmaz cemaattir. Ve bu terbiye sürecidir, güzelleşme sürecidir. Hele bugün buna insanlıkla kadar da muhtaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bile, Medine'de bile, değil mi kadınlarınızı Allah'ın mescidini alıp koymayın diyordu. Bir dönem sonunda. Artık epey bir dönem sonra evlerde namazı hayırlı olduğu gözüktü. Bugün Müslüman olan erkekler aile sorumluluğu hanımına karşı sorumluluğu, çocuğuna karşı sorumluluğu varsa ve kendisi onları olması gerektiği gibi terbiye etme imkanına sahip değilse ki Müslümanların çoğu böyledir imkanı yoktur. Herkes bunu yapma kapasitesi de yoktur zaten. Öyleyse eğer mescitte, camide ve bu derslerle özellikle bu geleceğin inşa edilmiş olması hususunda doğrudan rol alacak olan Müslüman kadınlar. Gerekirse erkeği hiç anlamasa bile hanımına sadece şoförlük yapacak. O gelecek mescide. Gerekirse kendisi otobüsle işe gidecek. Hanımın ehliyeti varsa eh, arabayı ona verecek. Sen git dersten geri kalma. Benim bugün imkanım yok. Çünkü mescitte şekillenir. Tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Hele de hocaların bile hanımlarının çocuklarının mescitte hocadan faydalandığı bir dönemde hoca olmayanları siz düşünün. Yani bunlar neyi kastettim anlarsınız. Evet o kadar ihtiyaçtır. O yüzden yapacak Müslümanlar bunu. Çünkü biz geçen dersimizde, geçen Cuma hutbesinde bugünkü değil öncekinde gençlikten bahsettik değil mi? Allah'a adanmış olan gençlikten bahsettik. Allah'ın o gençlere verdiği değerden bahsettik. Peki siz bir de konuşmada vakit kalmadığı için ekstra giremedim, hutbe kısa olduğu için o gelecek nesli inşa eden genç kadınları bir düşünün. Allah'ın katında onların değeri nasıldır? Değil mi? Biz cahiliye ortamından sonradan kopma bir süreçten geçtik. Daha o çocuklarını Allah için terbiye edecek onlara ilah kavramıyla Rab kavramıyla Rableri tanıtacak ve tevhidi bir neslin yetişmesinde gençliğini bu yeni bir neslin inşasında kullanacak Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu çoluğu çocuğu bu şekilde inşa edecekleri Allah'ın ejri mükafatı ne olur bir düşünün. O yüzden Müslümanlar bunu yapmayacaklar? Göz ardı etmeyecekler, göz ardı etmeyecekler. <gülüyor> Diyelim ki imam seçildi kardeşler, kendilerine bir imam seçtiler. Dediğimiz gibi, hatasız imam var imamsız kalır. <gülüyor> Öyle mi demişlerdi? İşte hatasız dostlar yan, dostsuz kalır gibi. Doğru, söz olarak gerçekten doğru. Hatasız dostlar yan, dostsuz kalır. Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Hatasız bir lider arayan, lidersiz kalır. Hatalarla liderleri eritenler haddini bilmeyenlerdir. Tabi liderin ya da imamın hatası. Burada biraz sonra ifade edeceğim. Hatadan hatıya fark var. Hangi hatalar? Bu ayrı bir olay. Burada demek istediğim hatasız bir imam yok. Böyle bir kavram yok. Peki Allah'ın dini, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti olan bu emanet bu hususu koruma altına almış mı? Yani liderin ve imamın hatasızlığı söz konusu ve masumiyeti yani Allah tarafından korunmuşluğu söz konusu değilse bir takım sıkıntıların ortaya çıkmış olması nedir? Kaçınılmazdır. Peki Allahu Teala bunu dikkate almamış olabilir mi? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat eden kadar yaşar. Onun dışında gerek halifeden tutun, gerekse Darül Erkam'daki gelecek olan hilafetin maketinden tutun. Bu hususta Allah Azze ve Celle bu ümmeti sıkıntı içerisinde bırakır mı? Hayır. Şurayı bize ne yapmıştır? Emretmiştir. İşte şura bu mekanizmada Süreçte, o süreçte çıkabilecek olan engellemeleri eriten öz seçilmiş bilir kişilerin vasfıyla değerlendirme mekanizmasıdır. kontrol mekanizmasıdır. O yüzden söz evet bir kimse de olur. Nasıl ki bir evde kadın fikrini söyler koca fikrini söyler sonuçta yine kocanın dediği olur. Tabii bunun neyi kastettiğimi ettiğimi anlıyorsunuz. Şimdi ona girmeyeyim. Ee, yani sonsuz onundur. ve bunun tabii ki kriterleri vardır. Yani biri haramı istiyor, biri helali istiyor. Bu değil tabii ki. Hanımın istediği hayır, kocanın istediği şer. Yani koca halt etmiş. Tabii ki onu kastetmiyoruz. Normal sıradan encelden. Neden ricalı kavmın, neden erkekler hakimdir? Denge olacak. Çünkü bir lise, bir okulda bir öğret, bir müdür vardır. Öğretmenler toplantısı yapılır, son kararı müdür verir. O biter. Bir beldede bir belediye başkanı vardır. Evet, encümen üyeleri vardır, bünümleri, hepsi var. Bu böyledir, kaçınılmazdır. İşte bunun gibi, o cemaatin içerisinde de son söz, karar verebilecek söz, imamıdır. Ocasıdır, lideridir. Ama bu onun mutlak bağımsızlığı anlamında değildir. Çünkü o hatadan uzak da değildir. Haldi ki bu ümmetin en hayırlısı Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh ben sizin en hayırlınız olmadığım halde başınıza seçildim. Ben Kur'an ve sünnete uyarsam bana uyacaksınız der. Bu husus tartışılır değil. Uyacaksınız bana. Kur'an ve sünnete uyarsam bana uyacaksınız. Eğer Kur'an ve sünnetten saparsan bana itaat yoktur. Ne yaparsın deyince oradan sahabe kılıçlarımızla seni düzeltiriz. Deyince Ebu Bekir anh Allah'ın Resulünün halifesini böyle bir ümmetle şereflendiren Allah'a hamdolsun der. Ne güzel böyle bir ümmet var. Ben yamulursam beni düzeltecek. Ben haktan saparsam beni doğruya iletecek. Ama bu sapmanın tabii ki niteliği var. Bu sapmanın niteliği var, öyle. Senin gözünde her sapma öyle değil. Hangi hususlarda sapma söz konusu? Hazreti Ebu Bekir bir gün kalkmış da insanlara haksız yere bağırmış, çağırmış, ya da haksız yere kırbaç vurmuş. Hemen kırışları çekin. Bu değil, anlatılmak istenen bu değil. Akıl da böyle anlamaz zaten. Hatadan hataya fark vardır. Fakat şu bir gerçektir ki, Baş olmadan olmaz. Bu hiçbir zaman akıldan uzak tutulmayacak kardeşler. Peki böyle bir sorumluluğu üzerinde alan kimse, onun üzerinde düşen sorumluluklar nedir? Hangi hatalar onu bekleyebilir? İmam olan kişi, evvela ya da lider olan kişi, bunu siz artık anlıyorsunuz, Ağırlığını taşımak zorundadır. Ağırlığını taşımak zorundadır. Konumunun gerektirmiş olduğu ağırlığı taşımak zorundadır. En ufak bir insanın dahi saldırganlığa geçtiği zaman haklı olabileceği bir hususta o yine dokuz ölçüp bir biçmesini bilecektir. İfadelerinde, sözlerinde, konuşmalarında, tavırlarında ağır olmayı bir haslet haline getirecektir. Tabi diyeceksiniz ki, hocam bu Müslümanın vazifesi değil mi? Tabi ki Müslümanın vazifesi ama onda daha güzeldir. Onda daha güzeldir ve olması gereklidir. cemaatine kol ken kanat gelecektir. Bir terbiye sürecinden bahsettik değil. Mi? Biz çocuklarımıza dillerini bile terbiye ederek ne kadar sabır ediyoruz? Deyin, ne kadar sabır ediyoruz? Gülüyoruz bazen yani kahkahalar atıyoruz. Yani çünkü bizim dilimizin de anasını ağlattı diyorsun. Yani bir dil ancak bu kadar tahrif edilir herhalde diye çünkü çocuk konuşmasını öğrenecek. Konuşmasını öğrenecek. Ne komik şeyler çıkıyor değil mi? Hep çocuk bilirsin öyle komik şeyler çıkıyor ki gülüyorsun. Bazen yanlış yapıyor. Bazen yanlış bir süreçten geçiyor. Öğretmek zorundasınız. Eğitmek zorundasınız. Her şeye kızmakla bağırmakla da olmaz. İki çocuk İki kardeş tartışıyorlar. Bir tanesi oruç tutmuş. Yaşı işte on küsür. On, on bir. Öbürü sekiz yaşında sofradalar. Kardeşler bunlar. Sofradalar, sofradayken annesi diyor ki şu sofraya şunu götür, getir. O da yok diyor, ben şimdi dursun diyor. O küçük sekiz yaşındaki diyor ki o zaten hizmet etmemek için oruç tuttu. Yani o kadar kafayı takmış ki ona hesap edin. Yani o, o bu, bu yer, masaya bir şey getirmemek için oruç tutmuşlar. Hani ya annesi kayınıyordur, tamam işte oruç tuttu ona dokunmayın diye. Ya da o kendisi işte oruçluydum ben yoruldum yemek yiyeceğim diye tembellikçe. Neyse çocuğun söylediği bu laf. Şimdi baba olarak siz ne yaparsınız bu lafa? Bu gülünüp geçirecek yani bıyık altından gülünecek ama dışa gülünecek bir olay değil bu. Kızmazsın 8 yaşında çocuktur bu tutarsınız bak dersiniz yavrum bunun yaptığı iş Allah içindir. O Allah'ın hoşuna giden bir amel yaptı mı? Yaptı. Sakın ama bak sakın. Allah'ın rızası için bir kimse bir iş yaparsa sen kalkıp onun sanki niyetini biliyormuş gibi başka şey için yapmış gibi onun yaptığı ameli boşa çıkarma. Bak Allah belki oruç tuttu diye onu sevmiş ama sen bu söz yapınca Allah sana gazaplanır. Öğretirsiniz. Yani ne güler geçersiniz gülmez mümkün değil. Çünkü bunda bu ahlak büyürse değil mi? Bu çocukta bu ahlak büyürse ne yapacak? Yarın bugün kalktın mı biz nice sakallılar gördük milleti soyuyor değil mi? Ne namaz kılanlar gördük arkadan iş yürütüyor. Ne başörtüler gördük böyle ahlaksız bir kişilik çıkacak bunda. Karşıdakilerdeki iyiliği hiçbir zaman görmeyen, onlardaki iyilikleri kıvıran karaktersiz bir şahiyet çıkacak. Bunu görmezden gelemezsiniz ve baba olarak ona eğitirsiniz. İşte bazen bir cemaatin imamı bu sabırla yol almak zorunda. Çünkü bu insanlar bilmiyorlar. Bu insanların gerçekten yani çok affedersiniz. Sadece hayvanlarla iştigal etmiş, hayvanların altını almış, onları kestirmiş, onları suya çıkartmış, sütünü satmış, sütünü sütçüye vermiş. Böyle bir toplumdan gelen insan da var. Yetim büyümüş, terbiye almamış olan insan da var. Bir dencillik ve bireysellik batı kitlesinin ahlakından gelmiş paylaşma hissi sıfır olan insanlar da var. 40-50 yaşında sadece inşaatta çalışmış değil mi? Öyle sıkıntılı insanlar da var yerine geldiği zaman aynen bir babanın o çocuğuna karşı nasıl ki eğitime ihtiyacı var görüyorsak, işte bir imam da o cemaati terbiye sürecinde bu ağır başlıkla gidecek. Yeri gelmişken söyleyeyim, bir dahaki hafta belki söyleyeceğim yine, diğer cemaatin fertleri de böyle görecekler. Böyle görecekler. Çünkü bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır, burası bir gerçektir. Bilmiyorsa bilmediği süreçte ayıplanmaz. Ama onu öğretirsin. Öğrettikten sonra bilmiyormuş gibi tavır takınırsa o zaman ayıp başlar. O zaman da dersin ki böyle olmuyor bak. Böyle olmuyor. Asabiliyorum değil mi? Sorumlu olan kişi kim olursa olsun iki kişi üstünde, üç kişi üstünde de olsa bu şuurla özellikle liderde bu olmalı. Yoksa her Müslüman da bu olsun. Çünkü senin yıllar boyu terbiyesinden geçmiş olduğun bir sürecin akabinde ulaştığın bu neticeye o daha hiç şahit bile olmamış. Hiç şahit bile olmamış. Değil mi? 10 sene ders görmüş olan Hiç onunla Derse gelmiş, ne insanlarla karşılaştık biz. Cemaatten gülenler de oluyordu, tabii kızıyordu bazen. Yani, Peygamber Efendimiz'in adı Cebrail değil miydi diyen insanlara rastladık biz yani. Hatırlayan belki Müslümanlar olur. Ayetle hadisi karıştıran, Peygamberimiz bir ayetinde diyor ki, değil mi? Allah bir hadiste diyor ki, bilmiyor insanlar. Özellikle eğitim sürecindeyken ve Müslüman fert olarak da siz onları kesinlikle haki görmeyin. Evet, öğrenmemiş olmaları belki ayıptır ama bilmedikleri o şeyden dolayı küçümsemeyin. Ve imam olan kişi, konumuz bu olduğu için devam ediyoruz, bunu görmezden gelmeyecek. Bu ağır başlılıkla ama öğretmek ve eğitmiş olmak sıkıntısıyla bu dert kendisinde olacak. Bu dert kendisinde olacak. Bu süreç olacak. Onun için imam, hoca bunları görmezden gelmeyecek. Ve bu hususta onlara kol kanat gelecek. Bunun çünkü bir de oluşumu var. Gerekirse çimento gibi olacak. Nasıl ki çimento tuğlaları tutar, keşpişleri tutar, ev yaptığınız zaman onlar birbirine bağlar. İşte liderdeki bu bakış açısı, bu güzellik ya da yerine göre keseri alıp yontması... İşte bu düzleme ve to görevi olacak. Onları savunmaştırmakla görevi olacak ki bu terbiye süreci devam edecek. Buna gelen gelemeyen Müslümanlar beni terbiye etme, benim ihtiyacım yok diyen ukala babındandır. Her bir yerde, bir cemaatte hoca insanları terbiye olsunlar diye didinirken, yeryüzünün neresi olursa olsun, eğer bir yerde koca cemaatten çok daha fazla eleştiriliyorsa terbiye edilmiş olmaya tahammülsüzlük vardır. Bu da cemaati edepsizliktir. Bu cemaati edepsizliktir. Sen terbiye olmayacaksan niye geldin ki? Değil mi? Yoksa benim ne derdim var seni çekeyim ben? Öyle değil mi? Yani güzellikleri faydalanacaksın İmkanları im alacaksın, İmam sana gülünce, okşayınca, sevince, vay hocam çekeceksin ama sana kalkıp da bak şurası çıkmış kardeşim bırak bu seni de ileride perişan eder, bak aileni de zedeler, bu İslam toplumunu da zedeler, şuranı düzelt dedi mi? Yok hocam o kadar da değer ya, kim oluyorsun sen? Ya, ne oldu şimdi mi kim oluyorsun oldu? Altı senedir hoca sana imkan sunarken, seni severken, seni okşarken, gel güzel kardeşim etme Müslüman, yapma Müslüman derken, seni düşünürken, çoluğunu çocuğunu düşünürken, senin ilim alman adına bir çaba sarf ederken, iyigide bir gün kalkıp da sana yapma şunu ya deyince mi, o hoca sen ne arıyorsun? Değil mi? Yani o liderin, o imamın, o hocanın zevki mi bu? Senin bir tanesine bile tahammül edemediğin bir yerde o adeta tabiri caizse bir ana gibi hepsine tahammül ediyor, hepsini içine atıyor. Çünkü böyle bir dert taşıyor, sen taşımıyorsun ki. Geliyorsun, dinliyorsun, gidiyorsun. Ne güzel, o öyle değil ki. Onun üstünde bir sorumluluk var. Evet, bugün şu anda oturduğunuz bölgede bir fırtına yalsın, bir tar yalsın, bir kasırga vursun. Sen, ben, o, bu ne yaparız? Çekiliriz değil mi kenara? Evet çekiliriz, kapıyı kitleriz, tedbirlerinizi alırız, kepeklere kapatırız, hepsini yaparız. Belediye başkanı ne yapar? <gülüyor> o evinden çıkan, evinde evinden durması ayıp Değil mi? Evinde durması ayıp onun. Sen bunları düşünmek zorundasın. Bu insanların içerisinde sıkıntı olan olacak, yardıma muhtaç olanı olacak. Sen bugün uyumazsın, uyuyamazsın, uyuma hakkın yok. Öyle değil midir? İşte aynıdır. midir? Ter ve imamda bu olacak. Evet, kol kanak gelmesini mutlaka görecek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle tarafından böyle övülüyordu. Eğer sen onlara karşı katı kalpli, Kötü, katı kalpli, sert olsaydın dağılır giderlerdi diyor. Çünkü sen bu süreçle çekeceksin. Belki içinizde bir Müslüman sadece bir soru olarak verdiğimde şurada ben kendisine bağırsam da çağırsam da bilmem yani daha da ileri gitsem bile bunu iki saatlik hoş görecek, şey iki saat etkisinde kalacak üçüncü saat hoş görecektir. E hoca biz diyecektir. Yani benim o anda mesela sinirden belki öyle söylediğimi bilir, başka şeyden dolayı söylediğimi bilir. Yani hoş görecektir ama hoca hiç tanımıyor bir kimseye karşı en ufak bir terslikte adam koyar kaçar. Geçenlerde bir tanesi derse gelmiş. Benim aklımın ucundan bile geçmedi. ya akı demişler derse gel. Yok gelmem. Niye? Ya hoca hep işte sakaldan bahsettiği gibi o kesin benim hakkımda söylüyordu. Ya ben değer, burada mı değer mi onu bile bekle çıkaramıyorum. Almış üstüne. Çünkü daha bu terbiyeye hiç gelmemiş. biliyor musun? Hiç gelmemiş bu terbiyeye. Yani ben buradakilere bağırıyorum kar etmiyorum. Ona uzaktan söylemişim kar etmiş. Yani <gülüyor> la ilahe illallah. Yani demek istediğim o insanlar dıştan gelen insanlar ve tanımıyorlar, bilmiyorlar. Sen o sadece sevdireceksin. Sadece sevdir gelsin bir süreçtir. Kol kanat gelmek zorundasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu eğitimi her türlü yaptı. Adam bir tanesi geldi mescidin arka tarafına şimdi iyi bir halı falan değil. Mescidin arka tarafına geldi adam idrarını döktü. Sahabe üstüne yürüyecek oldu. Bu ne biçim iş nasıl? Bu? Olacak şey mi edepsizlik? Adam bedemi bilmiyor. de bilmiyor adam. Şaşırdı Aleyhissalatu vesselam bırakın onu dedi. Oraya bir su dökün, temizleyin ya da oraya atın giz. Gel yani öyle insanların terbiye etti ki adam ki mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam sizden bir kimse diyor çok affedersiniz. Balgam çıkaracak olursa Kabe'ye doğru, kıbleye doğru yapmasın. Çünkü Rabbine doğru namaz kıldığı yerdir o kıblesidir. ve ille yapmak zorunda kalırsa Ayağının altına yapsın ve örtsün diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü adam geliyor bedevi Yoldan gelmiş adam. Yorgunluk çekmiş mescide doğru yedip <gülüyor> attırıyor. Hiç şey yok ya. Siz söylenir. şimdi gibi arka tarafta böyle malı yok. Resulullah bunları terbiye ediyordu. Bunları terbiye ediyordu. Ve geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bırakın onu dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları sonra onu anlattı. Namaz kıldılar. Anlattı dedi ki bak biz bu mescidimizdir. Bu kadar basit bir bilgi ya. Ama adam bundan mahrum bak. Bu kadar basit bir bilgi. Şimdi sahabeye sorsan öyle şey olur mu? Hepsi biliyor. Resulullah ki burası mesciddir. Burada namaz kılınır. Burada şunlar uygundur, şunlar uygun değildir. Adam namazına sonra elinde kaldı. Allahümme <Sessizlik> elhamni ve Muhammeden ve la terham min ghayrina eheden Ya Rabbi dedi beni ve Muhammed'i bağışla. Bunların hiçbirini bağışlamadı. Hanabeli. <gülüyor> yani o da öğretilecek. Çünkü adam ama bu kadar saf Allah'ın rahmi ve Muhammeden ve la terham min gairina Ya Rabbi benim Muhammed başlar. Bunlar başlamıyor. Resulullah dedi ki öyle yapma. Kad Tayy al Sınırsız olanı darlaştırıyorsun. Bu güzel değil. Yine öğretti. Yani bu süreçtir. Ve imam olan kişi, sorumluluğu taşıyan kişi bu bilinçle Mustafa yapacak. Kol kanat gelecek. Ama cemaat şımarmayacak. Cemaat şımarmayacak. Dediğimiz gibi hep okşa okşa gül gül gün Kanat gel. Bir gün geldi de yüz çevirdiğinde de ben ne yaptım ki de. Hemen kalkıp hocuya da canım, bu da bu kadar da değil. Daha sana altı senede, on senede bir seferlik terbiye yanında ancak bulmuş hoca bir giriş yapacak dur. Bunun bir önsüzü arkası var. Daha giriş yaparken bile bu kadar da değil. Ya. Senin derdin ne Müslüman? Sen terbiye olmak istemiyor musun? Evet biliyor musun? Ama bu bir süreçtir. Hoca bile bu süreçten kendisi geçiyor. Çünkü cemaat vallahi hocayı da terbiye ediyor. Bunu açık söyleyeyim. Ya hoca terbiye olmuş yumuş, yıkanmış, böyle bulunması hiç kumaş varan değil. Onu da cemaat. Çünkü ne dedim? Burası bir terbiye sürecidir. Bir değirmendir. Koca da orada terbiye olur. O da güzelleşir. O da devam eder. O da olgunlaşır. Onun da hataları şüphesiz ki olur. Belki boyundan büyük hatalar olur ama bu terbiye sürecini Müslüman ihtiyaç olarak hissedecek. Çünkü Müslüman işsiz kalabileceğini, eşsiz kalabileceğini bilecek ama cemaatsiz kalabileceğine ihtimal vermeyecek. Çünkü orada hem hal olacak, yoksa kapar, yoksa dışarıda kurtlar kapar. Uzaklaştığı zaman kapılanları çok gördük, Allah korusun, çok gördük, çok duyduk. Demek ki bu iş başka bir iş. Gel namazını kıl, nasihati dinle geçişi değil. Mi? Evet, imam fedakar olacak. Fedakar olmak zorunda. Durumunda. Kalpleri bağlayan budur. Nice imamlar biliriz ki, nice derken Allah şükür çok değil, yani görmüşüzdür ki anlamında. cemaatin maddi geleceği için bir garanti altına alma misyonundadır. Cemaatten hiçbir ferdin evi yoktur. O cemaatin hepsinden borç alıp ev almıştır. Cemaatteki hiçbir ferdin evi yoktur. O cemaatin hepsinden borç alıp ev almıştır. Cemaat hep onun işine gider. O bir yere gidecektir. Bir yere götürülmesi lazımdır. Hatta ve hatta sadece gideceğizdir. Ölgende bulunacak birisi. Bunları da biz bildik, gördük, duyduk. Ertesi gün işi olsa bile işinden izin alıp da onu götürmeyen cemaat suçludur. Evet, öyle de götürüyor. Ha, ihtiyaç mı? Vallahi ihtiyaç değil. İhtiyaç olur ayrı bir olay. Ben bugün derim ki, kardeşler biz buradayız. Allah razı olsun, ben de hocanız olarak buradayım ve yarın falanca yere Allah için mutlaka gidilmesi lazım ve benim bineğim yok. Buna imkan bulun derim. Eğer bulmazsanız Hepinizi sorumlu Bulursanız farz-ı olur, usulü düşer. Ama bulmazsanız hepinizi sorumlu görürüz. Çünkü bu yapılacaktı. Mutlaka yapılması lazımdı. Ama öyle değil. Adam gezmeye gidiyor. Dolanmaya gidiyor. Ayarlayın nereye falan gezmeye gidelim. Bir piknik yapalım. Hocanın cebinde akrep var. Eli hiç gitmiyor cüzdanı. Akrep, her tarafı akrep sarmış. Eli gidecek olsa ısınıyor. Öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam damadı Hazreti Osman kaynatası Hazreti Ebbeki. Öbür kaynatası Hazreti Ömer. Hazreti Ali Müzayet'in Allah hepsinden razı olsun. Neydi? Durumu neydi? Gerçi örnek diyeceksiniz. İşte bunun için örnekte. Evet sen öyle olmayabilirsin ayrı bir olay. Belki sen en güzel vasıtaya biniyor olabilirsin. En kaliteli bir arabayla geziyor olabilirsin sana bunu hiç şey ama imam cemaati kendi faydası için kullanmayacak çünkü kendisini kendi yoluna feda etmiş olduğu Allah onun tek dengesi olacak tek dengesi olacak ha bu o Müslümanlardan faydalanmayacak mı böyle bir şey kastetmiyoruz tabii ki yani bugün hoca borç lazım mı gerçekten paraya ihtiyacı olursa. Yani bir Müslüman kardeşine istemiş olması tabii bir güzeldir. Ama iste nasıl olsa hocalar isteyemiyorlar geriye. Tamam. Al babam, yığ babam. Bunları yapma. Allah'tan korkacak. Çünkü senin bir vazifen var. Ve tarih şuna şahittir ki hep fedakarlık edenlerin önüne açılmış. Hep fedakarlık edenler. Biz öyle insanlar biliyoruz. Eğitim sürecinde sıfırdırlar. Of oflayacaksın. Pof poflayacaksın. Kafadaki ilim mi? Maşallah. Yani sendeki su bardağı e sendeki su bardağı ondaki sürahi. Ama eğitim sürecinin öyle bir derdi yok. Gelin. İşte of oflanacak, popoflanacak, imkan bulacaksın, gezerken götüreceksin, kıymet bileceksin. E biraz da hak edeydin hoca. Değil mi ya? Biraz da hak etseydin be gözüm. Falancalan çocukların derdiyle biraz dertlenseydin. Falanca Müslüman için biraz dert düşseydim de hak edeydim biraz bunu. Bunda el şerrleridir. Çünkü peygamberler ki bu biz size karşı bundan bir şey istemiyoruz vasfı nedir? Budur. Bir de hoca cemaatten sürekli bir şey alırsa harcanması kolay olur. İnsanların genelinde de bu eksiklik vardır. Bu eksiklik vardır. Evet <gülüyor> İmam cemaatinin ilmi açlığını gözetecektir. Detaylarına bunların girmeyeceğim. Ilmi açlığını. Hangi hususlarda da ihtiyaçları vardır, hangi hususlar özellikle kaçınılmaz olarak gündeme gelmedir ilmi çalışmalarını bu hususta dikkate almak zorundadır. Siz de çocuklarınızın tabii ki. Hazır Lokman Suresi Lokman Aleyhisselam'ın çocuğunu olan eğitim sürecini Lokman Süresinde biliyorsunuz. Bunu dikkate alacaktır. Yine İmam cemaatin dışa yönelik duruşuna karşı sorumludur cemaatinin dışa karşı nasıl bir e, efendim siz söyleyin intiba uyandırması gerektiği nasıl bir karakter boyutunu dışa vurması gerektiğini dikkate almak zorundadır. Cemaat da bunu almak zorundadır. Çünkü her zaman imam alsa da almayı kendisine alışkanlık edinse de bu cemaat değil geçer. Yoksa herifin oğlunun karşısına geçerler senin hoca kapanmaktan efendim işte hangisinin faziletli olduğu, yüzü kapatmak mı, şu mu onu tartışırken cemaatteki kadınların abukada topukları var, hiç görmez mi diye adamın önüne böyle. Senin hoca yüzünü açmanın, kapatmanın bile daha faziletli olduğundan bahsederken hocanın cemaatinin kadınları arkaya topuz vurmuşlar, yukarıya neredeyse çarpacak, eyle eyle geziyor diye verirler. Cemaat bu sorumluluğu da taşıyacak. Değil mi? İmam da ve bunu görmek. Özellikle ahlaki boyutta dikkat edecek. Nasıl bir ahlaki boyutta? Diğerlerine karşı nasıl bir tavır? Diğerlerine karşı saldırgan bir tavır mı? Mesela bu sorumluluğu taşımayan imamların cemaatlerine bakın görürsünüz. Bunu söyleyeyim de burada bitireyim. Allah alım yetişmeyecek. Vaktimiz de oldu zannedersem. Diğer cemaatlerin yani cemaatin böyle bir derdini taşımayan hocaların cemaatlerine bakın saldırgandırlar. Onu hakaret ederler, bunu hakaret ederler, şunu ederler, bunu ederler. Ama bu sorumluluğu taşıyan imam bu eğitimi vermek zorundadır. Hayır, biz öyle olmayacağız, biz şöyle olacağız, biz böyle olacağız. Biz kulaktan dolma bilgilerle birilerine saldırmayacağız. Biz bizim aklımıza şöyle diyenlere böyle yapacağız gibi ne yapacak? Bu eğitim sürecinde dikkat edecek. Ta ki bu oluşum zarar görmesin. Dışa karşı da sorumluluğu söz konusudur. <gülüyor> bu sorumluluk olmayınca geçen de falanca yerde bir cemaat hesap edinler adamlar bir caminin cemaati güya birbirlerine gelmişler, birbirlerine Hristiyanlara şikayet ediyorlar Facebook'ta o onu almış onu atıyor Facebook'ta Hristiyanlara belediye gönderiyoruz. cemaat hocasını hoca başkanını <gülüyor> başkan öbürünü bu nedir ya bu nedir sizin sırrınız yok mu? Sizin haysiyetiniz yok mu? Sizin şahsiyetiniz yok mu? Hele de Hristiyanlara. Benim dedem Baybur'da gitmiş. Bunu anlatıp bitiriyorum. Dedem Baybur'da gitmiş. Baybur'da sormuşlar dedeme. Kendisi Baybur'du zaten. Başka bir yere gitmiş zannetmeyin. Demişler, oğulların nasıl? İşte falanca oğlum nasıl? Filanca oğlum nasıl? Filanca nasıl? İyidir, iyidir, iyidir, iyidir. Şu i̇şte gelinler nasıl, büyük gelin nasıl, ortanca gelin nasıl, şu nasıl, bu nasıl, iyidir, iyidir. Ne sorulursa iyidir, güzeldir, idare ediyor. Demişler, adı da Seferdi. Ya Hacı Sefer, ne kadar güzel oğlan varsa hepsi sana. Ne kadar güzel gelin varsa hepsi sana mı gelmiş ya? Bu ne iştir? Öyle demişler, geri dönmüş tabii büyük büyükannemde konuşurken Tutmuş millet demiş, benden bahsediyor işte, oğullarımı soruyor, gelinlerimi Sanki oğullarım kötü desem, onları alıp iyisini verecekmişler. Sanki gelinlerin kötü desem, onları alıp başka gelin verecekmişler gibi. Benim sırrıma vakıf olmak istiyorlar demiş. Anlıyorsunuz değil mi? Ha. Bu güzel bir huy. gerçekten. Kendi evinizde de, ailenizde de bunu yapın, dışarıda da yapın ki cemaat bu hususta en önemli <gülüyor> olan bir tanesi. Evet, bugün burada inşallah bırakalım. Önümüzdeki derste inşallah dışa yönelik duruştaki bu sorumluluk imamın hata etmesi durumundaki ilmi hatası, siyasi hatası, strateji hatası ve imamın cemaate aramadaki hatasıyla cemaat üstünde inşallah devam edelim. Allah Azze ve Celle bize inşallah güzelleştirmiş olduğu Kullarını eylesin. Evet. <gülüyor>